<gülüyor> Milli gelirin artışı ama bunun neden e, hayranlık ve hoşnutluk yaratmadığı gibi bir paradoksal durumdan biraz bahsedelim diye konuşmuştuk Evet, evet. <gülüyor> ee, şimdi şöyle bir noktada hareket edelim. Bu krizden Türkiye çok etkilendi. Yani söylenenin tersi oldu. O TET geçecek demesi başbakanın ha, pek geçerli değildi. O, yani. Olmadı yani e, e, dünyada böyle şey yaptığımız zaman e, etkiyi milli gelir istihdam filan dış ticaret gibi ölçütlere baktığımız zaman Türkiye çok etkilenen bir ülke oldu. Şimdi tabii oturup bunun üzerinde iyi bir düşünmek lazım yani niye çok etkilendi diye. Şey kolay yani hükümete kahvaltı buluruz ya da başka birine kahvaltı buluruz da yani o o günlük o anlık bizi rahatlatır belki ama meseleyi çözmez. E, şimdi bir ikinci nokta daha beliriyor bunu ben değinmiştim biraz da şimdi bu haftaki Ekonomist dergisinde de var. Bu krizden e, kendini kurtaran ülkeler yani toparlayan ülkelerde batmış Ekonomist e, onları anlatıyor.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 Yanlış bir şey değil. Ölçülmesi lazım bundan. Ama bütün yaşamımızın değerlerini de onda aramanın da bir anlamı yok. Yani ben mesela refahımı milli gelir ölçer mi? E, çalışmaları gösteriyor ki hayır, burada bir ciddi sorunlar vardır. Onlara düzeltme yapılmadığı zaman ölçmez. Mutluluğumu ölçer mi? Ölçmez.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 E, e, üzerinde durmak bu arada tabi gayri safi yurt içi hasılan ölçümündeki teknik sorunlar da var onlarla ilgili çalışmalar da devam ediyor 2008 yılında e, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere OECD, işte, IMF, Dünya Bankası Avrupa Komisyonu filan hepsi bir araya gelip bu milli gelirin ölçülmesi metodolojisi üzerinde yeni bir rapor hazırladı. tam 716 sayfa öyle kolay bir işte değil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 kitabındandır. The Cost of Economic Growth. 1967'de yayınlanmıştı bu kitap. Şimdi bir tane şehir var. Bu şehirde silah taşımak serbest. Dolayısıyla düello de çok yapılıyor. Herkes birine silah çekiyor. Ama böyle bu öyle olunca da bir şey çıkıyor. Mesela insanlar silah taşıyorlar. Tabi tabanca kılıfına ihtiyaç var. Kemer onu takacak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 bu takdirde bütün bu bu da etkin olursa bütün bu şeyler sanayiler çöker, gelir çok düşer. Peki insanların refahı muhtemelen artar, ölmeyecekler. Evet, yaralan, sakat kalmayacaklar falan. Evet, yani yaralamayacaklar, bir şey olmayacak ve onun diğer baskından kurtulacaklar. Şimdi bu bu örnek şunun için gösteriyor. Tabii çok şey ama. Çok da gerçek dışı diye çünkü silah çok para acıyor dünya. Tas tamam bu bugünkü dünyayı anlatıyor. Ha, aslında evet de. yani şey dikkat eder çok önemli bir iktisatçıydı refah iktisadında ve bu kitap 67 tarihlidir 1967 tarihlidir. Ee, onun daha haber kullandığı e, örneklerden bir tanesi. Yani bu olay ta bu milli gelir e, kavramının geliştirilmesi ki geliştiril kullanılması 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır. Daha önce fikirler ortaya çıkmakla beraber